It's playtime and it's full moon High school remembrance of girls holding hands Do you dream of me kissing you? Cause if you don't, I know for you Do you dream of me kissing you? Cause if you don't, I know for you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 The Şu an şarkılar dinleterek başladık size bir parça fazla dinlettik teknik bir aksaklık sebebiyle ama fazla şarkının zararı yoktur zaten Evet bugünkü Türler Arası programında Açık Radyo'daki 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programında yaklaşmakta olan ve ayın dokuzunda başlayacak olan Ucma'ya başlayacak olan Uluslararası Tiyatro Festivali'ni konuşacağız İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bu yıl 19. kez düzenlediği festival, İstanbul Tiyatro Festivali. Bunun için tam da şu anda geri sayım içindeyiz aslında. Festival pek çok, İstanbul'un pek çok mekanında, aslında pek çok demek de doğru değil. Elimizde sayılı miktarda kalmış tiyatro mekanlarında olabilecek en yüksek sayıya ulaşarak e, izleyicilerle buluşacak. Bu mekanlar arasında bir sahne, İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevai sahnesi, DOT, Şehir tiyatroları Haydun Taner sahnesi, şehir tiyatroları Harbiye Mustertul sahnesi, 2. Kat Karaköy, Kent Tiyatrosu, Moda sahnesi, St. Şehir Fransız Lisesi, Salon İKS ve Şişli Blackout sahnesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Üsküdar Teker sahnesi ve yine aynı sahnenin stüdyo sahnesi de, yani Üsküdar stüdyo sahnesi de olacak. Pek çok tiyatro sever festivali iple çekiyor ve iki senede bir düzenleniyor bu festival artık bildiğiniz gibi ee, dünya tiyatrosuyla tanışıklığımızı hem artırıyor en büyük yararlarından biri bu bir de bununla birlikte e, ulusal düzeyde de ilk kez Premier yapan yapımları yapacak olan yapımları bünyesinde barındırıyor Bu anlamda da heyecan verici Yurt dışından bu yıl 7 Türkiye'den de 33 proje festival kapsamında seyirciyle buluşuyor. Bununla birlikte paralel etkinlikler ya da yan etkinlikler diyebileceğimiz bir kısmı da var festivalin. Atölye çalışmaları, seminerler, film gösterimleriyle de dünya tiyatrosunun şu an gelmiş olduğu ile ilgili de festival akıl açıcı bir nitelik taşıyor. ...bir festival yapısında ciddi bir değişiklik var... ...bunu da konuşmak gerekiyor... ...yıllar yılı akademisyen, tiyatro eleştirmeni... ...ve dramaturk Dikmen, Dikmen Gür'ün... ...yönetimindeydi bu festival... Ee, ...ama şu anda... ...başka bir vizyonla yardımcı doçen... ...doktor Leman Yılmaz'ın... ...vizyonuyla seyirciye ulaşacak... ...onun direktörlüğünde... ...Leman Yılmaz Dikmen Gür'ünün... ...öğrencilerinden aynı zamanda dans ve... ...performans disiplinine yakınlığıyla da tanınıyor... Bununla birlikte Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun, BGST'nin kuruluşunda da yer almıştı Leman Yılmaz. Ee, onunla festival arifesinde bir masa başı sohbeti gerçekleştirmiştim. O sohbetten akılda kalanları size aktarmak istiyorum. Öncelikli olarak bu yeni görevle başladım. Leman Hanım'la konuşmaya e, 8 yıllık festival direktörlüğü yardımcılığı yapmıştı. Ardından da geçen sene direktörlük görevini üstlendi. Bu anlamda da onun ilk festivali, bir anlamda da bu cuma günü Leman Yılmaz perde açıyor. Ee, yapmış olduğu düşünsel, estetik ve fikri çalışmayı merak ettim ve e, Leman'ın şununla başladı. Çok uzun yıllar tiyatronun e, içinde olduğunu, İstanbul tiyatro hayatında bir sak gibi, Boğaz gibi toplulukların olduğunu söyleyerek başladık. Özellikle kendi kuşağının tiyatrocularıyla Bolca bu hazırlık sürecinde de sohbet etmiş ve tiyatronun temel ihtiyaçları neler, dünya tiyatrosu nereye gidiyor, İstanbul'daki tiyatro hayatı nerede duruyor, bütün bunlar tartışılmış. Onların önerileri ise Leman Yılmaz için son derece önemliymiş, festival programını hazırlarken buna birlikte e, bu görevi kendisinin de getirdiği gibi olağanüstü bir şekilde gerçekleştirmiş. Dikmen Gül'ün örneğini de asla yok saymadan hazırlık yapmış Dikmen Hanım. Çünkü müthiş bir saygınlıkla sürdürmüştü bu görevi. Ee, ve kendi kuşağının önerilerine kulak verirken Dikmen Hanım'ın festivali taşıdığı noktanın da altına düşmemek gerektiğini düşünüyordu Leman Yılmaz. Yani iki başlı olarak bir hazırlık sürecine girmiş öneriler. Bir tarafta kendi kuşağın önerileri, diğer tarafta da Dikmen Hanım'ın, Dikmen Gül'ünün deneyimlerini de kullanarak bu ikisini birlikte düşünmeye çalışmış. Bu anlamda da hemen aklıma şu geldi, aslında tırnak içinde genç bir festival yönetmeni, ...olarak karşımıza çıkıyor... ...Leman Yılmaz... ...bu gençlik festivale yansıdı mı... ...bunu merak ettim... ...ve çok temel bir şey söyleyerek başladı... ...Leman Yılmaz... ...daha rahat önerilerde bulunabildiklerini... ...artık dile getirdi... ...ilere dönük projelerden bahsedilebildiğini... ...projelere tiyatrolarla birlikte karar vermenin... ...çok önemli bir çaba olduğunu söyledi... ...yani sadece sunulan projeye bakmıyorlar artık... Tiyatrolarla İKSE'nin ortak proje üretmesi ya da onlara proje önermesi de festivalin yapısını dinamik ve organik bir ...hale getiriyor. Ee, zaten Leman Yılmaz'ın festivalle tanışıklığı sadece 8 yıldır yapmış olduğu direktör yardımcılığı değil... ...ta öğrencilik zamanına gidiyor. Öğrencilik döneminde de Uluslararası Tiyatro Festivali'nin takipçisi. Çünkü 19 yıllık bir festivalden bahsediyoruz. Ee, o da bir, bir bilet bulabilir miyim der de düşmüş pek çoğumuz gibi zaman zaman festival izleyicisiyken... Ee, sonra tabi ki bunu destekleyen bir başka unsur Leman Yılmaz'ın eğitmenliği bu da festival programını desteklemiş ve tabi ki en önemli ayaklardan biri ise Uluslararası festivalleri takip ediyor olması önemli festivaller çünkü bunlar da Güney Kore'den Barcelona'ya Avignon'dan Edinburgh'a kadar pek çok festivali düzenli olarak takip ediyor. Ee, dans disiplininden geliyor olması performans alanından geliyor olması onunla ilişki kuruyor olması da başka bir avantaj sağlıyor çünkü baktığımızda birkaç e, festival öncesine kadar dans projesi dans projeleri yükselen bir ivmeyle yansıyordu festivali Sadece şu son dönemde bir düşüş yaşandı. Ee, kendisi de bunun nedenlerini merak ediyor. Araştırmak aynı ivmeyi, ivmeyi kazandırmanın festivalin yapabileceği en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyor. Ee, bu anlamda da tırnak içindeki gençlik bu anlamda da son derece işe yarar bir hale geliyor. Ee, festivalin tarihine baktığımızda Seyirci yapısında da aslında bir gençleşme görüyoruz. Bu da benim tespitimdi. Yani artık sadece belirli bir yaşın üstünde olup da özel tiyatroyu genelde de sanatı takip eden, ekonomik yaşam standardı, e, belirli bir düzeyin üstünde olan seyirci yok, festivali izleyen. Bununla beraber e, tiyatro festivalini takip etmekten az duyan bir genç seyirci olduğunu da düşünüyordum ki e, Laman, Laman Hanım da aynı şeyi düşündüğünü söyledi. Bu anlamda da dans meselesinin festivalin dansa ayırdığı hacmin öneminin daha da arttığını düşünüyor. Ee, ve buradaki temel hedeflerden biri de dansla ilgili baktığımızda, dans meselesine baktığımızda e, İstanbul'daki bu düşüşü son dönemde ortaya çıkan bir bu düşüşü tersine çevirmek, dans ve performansı yeniden canlandırmak da festivalin hedeflerinden biri. Ee, bu, çünkü valihazırda var olan bir genç seyirci kitlesi var. Festivali, Uluslararası Tiyatro Festivali'ni takip eden bu genç seyirci kitlesini yine e, genç ve yeni isimlerle de tanıştırmak gerektiğini düşünüyor. Bu evet. arada festivalin ilk günü yani 9'unda bu cuma günü onur ödülü veriliyor. Bu ödülü de Polonya Tiyatrosu'nun tanınmış yönetmenlerinden 1968 doğumlu Grzegorz Jarzi'ye veriliyor. E, bu da aslında... Bunu bütünleyen bir bakış 1968'li birine bir onur ödülü veriyor olmak ee, bu tabi ki Leman Hanım'la başlayan bir şey değil Dikmen Hanım'ın da paylaştığı bir bakış açısı çünkü önceki festivalde iki sene önceki festivalde ödül yine 1968 doğumlu genç Almanya'nın önde gelen yönetmenlerinden Thomas Öster e gitmişti. Yan etkinliklerde e, mutlaka üstüne durulması gereken bir şeyle e, bir e, alan teşkil ediyordu. Bunu da Leman Yılmaz'la konuştum e, ve şu Onur Önürü ödülüyle başladı. Festivalde ne yaptıysak Nafile ve Nosferatu katılan Onur Ödülü'nü veriyorlar Grzegorz bu Aynı zamanda Grzegorz Jarsna'nın yapmış yapacağı bir söyleşi var yan etkinlikler kapsamında. Edinburgh Festivali'nde büyük beğeni toplayan 2007 Macbeth'i de sinema formatında bayağı bir yani sinema filmi gibi gösterilecek e, yan etkinlikler kapsamında. Festival katım, katılımcılarından Profiler tiyatro Kampanı ile Shakespeare ile ilgili atölye çalışmaları ve seminerler yapılacak. E, ama bu anlamda benim dikkatimi çeken Leman konuştuğumuz en önemli mesele bence bütün bu yapılanların yazıyla sabitlenecek olması ee, Sam Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü e, öğrencileri aktif olarak festivalin parçası haline getiriliyor bu yıl. Provaları izliyorlar, deneyimleriyle bunu yayınlar, e, yayınlarına yansıtıyorlar, yazıyorlar ve yazmaya devam edecekler. Bu şekilde e, önemli bir şey başarılmış oluyor. Teorik alanda pratik alan bir araya geliyor festivalde neredeyse ilk kez diyebiliriz. Öğrenciler kurumsal bilgilerinin yanı sıra organizasyon ve alan çalışması da yapmış oluyor bu şekilde. Ee, diğer birimler de aslında aynı heyecanı mu? Çünkü gösterimi yapılacak oyunun dekorunun, tırının tiyatroya yanaşmasından kuruluna kadar her an fotoğraflanılıyor. Bu şekilde aslında İstanbul'un tiyatro hayatına da bir belge bırakmış oluyorlar. Ee, tabii şunu da konuşmadan edemedim. Shakespeare'in 450. doğum yılı açıkladığı dinleyicilerinin pek iyi bildiği gibi. Bu da tabii ki bu önemli yıldönümü de festivalin göbeğine oturuyor haliyle. Leman Hanım, bu etkinliklerin yani Shakespeare 450. yıl etkinliklerinin Avrupa'da çok daha önceden başladığını 2013'te başladığını dile getirdi ee, ve iyi de bir cümle kurduğunu düşünüyorum. Zaten Shakespeare'e baktığımızda ondan hiç kopamadığımızı fark ediyoruz dedi. Pek çok oyuncu yönetmen ve festival dönüp dönüp Shakespeare'e geliyor. Ee, ama Globe Tiyatrosu 15. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında krallıyor. Zaten sahnelemişti ve bu yakın bir zaman önce yani yaklaşık 9 ay gibi bir Zaman önce gerçekleşmişti Bu nedenle farklı görülmedik bir şey sunmak istemişler Seyircilere Farklı bir isme gitmişler Propeller Tiyatro Kampaniye gitmişler Aslında bu tiyatroda yönetmenine baktığımızda Edward Hall sebebiyle Royal Shakespeare Kampaniye Uzak bir yapı değil Çünkü Peter Hall'un oğlu zaten Edward Hall Propeller'da bütün Roller e, bu tiyatronun yapısına baktığımızda Elgabet döneminde olduğu gibi erkekler tarafından canlandırılıyor. Ama bir farklı tabii ki Propeller bunu bugünün çağdaş tiyatro bakış açısıyla yorumlanıyor. Yorumluyor o yüzden enteresan işler göreceğiz Propeller tiyatrodan. Yerli yapımların ne olduğunu merak ettik. Bu yıl yoğun bir e, çağrıya erken başlamışlar. Dolayısıyla yoğun bir başvuru olmuş. 120 proje başvurmuş. Hepsi de önemli topluluklardan gelen projelermiş ama... Sonuçta 33 proje seyirciyle buluşacak. Bunlardan üçü ise ortak yapım. Harold Pinter'ın aldatmasını Mesut Aslan rejisiyle izleyebileceğiz. Festival bu metinsel deneyimlerinde de yeni metin yeni tiyatro projesiyle de ilişkilendiriyor hepimizin bildiği gibi Galata Perform'un yürüttüğü, yapımcılığını yürüttüğü bu projede ortak yapımcılıkla aşk ve faşizm e, oyunuyla seyirciyle buluşacak. Başka bir ortak yapım ise sonra tiyatro, tiyatro pangar ve İKSV işbirliğiyle yapılacak olan iş, kral, e, kral soytarım Lir adlı oyun. Bunlar sadece ortak yapımlar. Bunun dışında e, 30 yapım var. E, görebileceğimiz hepsi de birbirinden kıymetli görünüyor. Şu anda baktığımızda Evet, 19. Uluslararası Tiyatro Festivali hakkında festival yönetmeni Levan Yılmaz'la yaptığım konuşmanın ana başlıkları bunlardı. Ee, aslında e, bunu bu konuda festival programı ile ilgili bir söyleşi yapmak istemedim çünkü festival programına her yerden ulaşmak mümkün, ikaseven or nokta da bulabiliriz. Ben biraz e, sahne arkasını merak ettiğim için bunları sordum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Festival başlıyor ve herhalde bir süre festival tiyatro festivalini endeksli bir yayın sürdüreceğiz. Shakespeare'in doğumunun 450. yılıyla da ilişkilendirerek Türler Arası programından bu haftalık bu kadar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Tüller Arası, edebiyattan heykeli, operadan mimariye.